...Radyo Tiyatrosu. Hazreti Rumeysa. Of ne sıcak ne sıcak. Şu klimayı... ...ay pardon camı aralasana biraz. Böyle iyi mi abla? Aman iyi iyi iyi eh işte... Hem biliyor musun bu yüzükle nasıl terletiyor insanı? Hı? Ah nefis bir şey bu. <gülüyor> İyi ki görebildin yani. Sabahtan beri Sofia Loren edaları ile parmak figürleri yapmaktan yoruldum ayol. Çenemi mi kaşımadım? Omuzlarımın tozunu mu almadım? Ay sen kör müsün? Ah, kör değilim. Ama biraz daha şaşo olacağım galiba. Ne o parıltısı gözünü mü kamaştırdı <gülüyor> Çok hoşsun yani Nereden aldın kız bunu Çok değişik bir şey Bil bakalım Kapalı çarşıdan hı hı. Kemer altından Geç bir kalem taşından. Hayır başka, başka. başka da bir yer gelmiyor ki aklıma Hergele meydanından değil herhalde <gülüyor> Anlaşıldı bilemeyeceksin Meraklandırma beni ne olur Dikkat söylüyorum ...bağla kemerini... ...bayılabilirsin... ...bak... ...çatlatma insanı uzatma ne olur... Tıt, ...cevap veriyorum... Buyurun. ...İtalya'dan... <gülüyor> ...İtalya'dan mı... ...ay sen İtalya'da mıydın... ...ayol tebekkeli değil arıyorum arıyorum... ...telefonun duvar... ...insan bir haber verir değil mi... ...hani böyle ne bileyim kaçak gibi yani... ...ay vallahi biliyorsun eniştenin deliliklerini... ...bayılır sürpriz yapmaya... ...o akşam güya dışarıda bir şeyler yemeye çıkmıştık. Birden Transatlantik'te buldum kendimi. Bırak bavulu, çantam bile yoktu yanımda. E ee? Sonra şaşkın şaşkın baka kaldım limana. Hızla uzaklaştık Karaköy'den. Sonra, sonra... Eee sonra Pire, Venedik, Marsilya, Barcelona, Trablus... Bir Akdeniz turu yani. İyi bildin, tam bir Akdeniz turu. Bak sen... Aslında ben takıyı ve kokuyu Fransa'dan alırım. Lopari'den, İtalya'dan sadece ayakkabı ve çanta. Ama o Cenova'daki antik dükkan birden büyüledi beni. Ah İtalya bambaşka, ah keşke bir görebilsen. O daracık sokaklar, mermer basamaklar, pencerelerden sarkan sardunyalar odalara sağmayan şen insanlar ve uçuk mavi panjurlardan taşan kahkahalar. Sütunlar, kemerler, hipodrom, heykeller, resimler. O insanı saran ılık Akdeniz nostaljisi. Palmiyeli plajlar, zeytin ormanları, gündüz alışveriş ve gezinti, gece dans ve müzik, dolu dolu neşe, bıkasiye eğlence. Oh, una citta bellisiyim ah. şeytan. Nerede yahu nerede şu çoraplarım? Emrinin üçte birini çorap aramakla geçirdim. elif. Ah, İşte burada babacığım. Buyurun. Ha? Ah, hay yaşayasın be. Allah razı olsun. Kahvaltı hazır. Buyurmaz mısınız? Çaylarınızı soğutmayın isterseniz. Ekmekte kızarttın ha. Ne yapayım baba? Bayatlar atılmasın dedim. <gülüyor> Eline sağlık kızım. Eline sağlık. Oh, şu tereyağda mis mübarek Nasıl da eriyor sıcağı görünce hmm, Ekmek değil helva helva Aa, Sahi niye hiç helva yapmıyorsunuz bugünlerde he? İstiyorsan yaparım babacığım ah, Rahmetli ana madet edinmişti Haftada bir gün mutlaka helva kavururdu cumaları hey, gide. O günü nasıl da hasretle beklerdik. Heyecanlı. Kaplar bakırdı. Pırıl pırıl kalaylı. Annem tahta kaşığı ile çevirir dururdu. Ben ve kardeşlerim... ...kedi gibi dizilir sabırla beklerdik şerbetin dökülmesini. Sırayla pompalardık ispirti ocağını. Annem hiç acele etmez. Fıstıkların nar gibi kızarmasını beklerdi. Babacığım... ...isterseniz bir deneyeyim. Gerçi annemin kalitesini tutturamam ama. <gülüyor> ne mümkün canım... Nurten Hanımlar helva ana bilim dalında öğretim görevlisidirler. Doçentlik tezlerini irmik üzerine vermişlerdir ve... Gülmek mecburi mi? Anlayamadım. Eğer ısrar ederseniz kendimi zorlayıp sırıtabilirim bu bayat esprilerinize. Hmm. Sana ne oldu kuzum? Dün akşamdan beri tuhaflaştın. Sirke satıyor yüzün. Ee, yoksa yine... <gülüyor> Bildiniz babacığım teyzem uğradı yine. Hmm, şu mesele. Heh, desene bu hafta ananın krizi tutacak Heh, Ne yapalım katlanacağız Bu seferki fazla sürebilir Heh, Neden Çünkü gündem dolgun Gemiyle akdeniz seyahati Elbiseler takılar Sen kimi ineliyorsun kız Kalkarsam ayağı cırt diye yırtarım o ağzını Edepsiz müzevir Özür dilerim anne Kırmak istememiştim sizi Özür dilerim anne Kırmak istememiştim sizi ...hay kırım kırım kırılasın... ...anan kadar taş düşsün başına... Be dua etme be kadın... ...celallenme... ...zehir etme şu güzelim sofrayı... ...sofra zehir olsa ne olur olmasa ne olur... ...sen hayatımı zehir ettin bana... ...ev zindan, ...sen gardiyan... ...hoppala... ...ben ne etmişim be kadın sana he... ...ne etmedin ki... ...tek bir gün mü gösterdin bana... Yahu şükür halimize aç değiliz Açıkta değiliz İyi kötü sığınacağımız bir çatı altımız ve Tıngırdayan bir tenceremiz var Yirmi yıldır hep aynı laflar İnsan böyle konuşurken utanır be Elini vicdanına koy Koy da bir bak şu halimize Ne varmış halimizde İyi de ne olmuş bize Şu yamalı kilim Boyası dökük çingene sobası Tahta sedirler Rengi solmuş basma perdeler Tavandan sallanan çıplak ampul Ve hala sofra bezi Hala sinir Daha ne olsun istiyorsun Allah'a şükür neyimiz eksik Elalem karısının kıymetini biliyor İşte ablam gözümün önünde Etilerde saray yavrusu gibi bir ev Ve etrafında nefis bir bahçe Acem ve Afganalıları, kristal avizeler, daha neler neler. Bu avize denen şey akıl işi değil be. Bir ampulle aydınlanacak odayı, on ampulle gölgelemenin mantık ki izahı olamaz bence. Ay sen ne anlarsın ayol ışık oyunlarından? Boşver, ışıklarımız versin bizim. Sonra o ağır oymalı mobilyalar. Ah ah, hem on sekizinci Louis. On olmasın sakın. Hayır. ...bayağı da 18 işte. İki Louis'lik bir fark için yalan söyleyecek değilim herhalde. Şimdi bununla Fransız tarihi tartışılmaz. Neyse. Üç tane fincan sergilemek için... ...üç tonluk dolaplara ne hacet var canım? Hem o ağır mobilyaları... ...yerinden kımıldatmaya cerasker lazım. Hatta vinç. Kim bilir arkaları ne biçim tost tutmuştur. Böcek yuvasıdır. Hani o alametleri bir tahta kurusu dadansa. Ya evet... Zaten bütün tahta kuruları elde adres bizim evi arıyorlar. Bir mobilya alıversek ertesi gün damlayacaklar. Yahu diyelim aldık. Söyle nereye koyacağız onca eşyayı? He? Ayol bu kümeste oturalım diyen kim? Önce evden kurtulmamız lazım evden. Rabbime şükürler olsun. İhsan etti buncağızı bana. Evet eğri büyürüdür ufak tefektir ama olsun. Yine de kendi evim. Her taşında emeğim var. Her kumunda terim. Hem ne borcum kaldı ne de harcım. İçine sıkıntılar sokuyor şu köhne virane. Bazen şeytan dök diyor benzini, çak gitsin kibreti. Azıcık sevmeye çalışsa bak bacası çeker, çatısı akmaz. Ya bir de tütü baksaydı. ...sen beni ne zannediyorsun ayol? Çocuk mu kandırıyorsun? Millet karısının ayağına ipekler... ...kadifeler yığıyor. Altınlara, pırlantalara garg ediyor Aşçısı, dadısı... ...şoförü, kahyası... ...fır dönüyor herkesin etrafında. Yurt dışı geziler, sayfiyeler... ...kredi kartları, alışverişler... ...söyle... ...Allah aşkına söyle... ...benim ablamdan neyim eksik he? Söyle neyim? Üserin. Sen insanı kanser edersin Sana hiçbir şey vaat ettiğimi hatırlamıyorum Üstelik mütevazi bir hayata katlanman gerektiğini söyledim açık açık Düşünseydin zamanında Zorlamadım ya Ah aptal kafam Ah aptal kafam Acemilik işte Senin neyine kapıldım bilmem ki Sen kapında bekleyen beyaz atlı prensleri itele Kara merkepli bir sefilin peşine takıl git Üstelik ayakları da kapan ne olur beni götür diye Anne. Sus kız başlamayayım annenden Sana da sinir oluyorum zaten Baba <gülüyor> Babacım Niçin kalkıyorsunuz Bir şey yemediniz henüz Lokmanız da yarım kaldı Baba baba Niçin kalkıyorsunuz Bir şey de yemediniz henüz Yarım kaldı lokmanız <gülüyor> <gülüyor> Gitsem iyi olacak kızım Ama babacım Bırak kız bu artistik figürleri Defolsun gitsin Aklını başına devşirsin gerizekalı. Üç kuruş fazla kazanmanın yollarını düşünsün. Onun mıymıntılığının faturasını burada biz çekiyoruz. Biz! Tokatlana tokatlana tokatlamasını öğrenir dedik ama... Ha, nerede? Şamar olanına döndü. Ne biçim esnaflık bu böyle? Gelen çakıyor, giden takıyor. İki yakası bir türlü bir araya gelmiyor Hiç bilmez korkak Ne olacak O çok değil helal kazanmanın peşinde Siz baba kız bambaşka dünyalardansınız zaten Romanlarda mı yaşıyorsunuz ne Ya siz Foto romanlarda mı yaşıyorsunuz anneciğim Bana bak cevap yetiştirme bana Tıkmayayım ağzına biberi <gülüyor> Özür dilerim anne Ağzımdan kaçtı Ağzından kaçanlar da nedense hep Cuk diye oturuyor yerine Hazır cevaplıkta da ona çekmişsin, besbelli. Anne. Ne var kız yine? Kursa gidiyorum. İyi iyi. Nereye istersen git. Cehennem oda sıcak. Kursun biter mi senin? bilgisayar, İngilizce, yok efendim hat, ebru, dikiş, nakış, sonra tevcit. Tevcit değil, tecvit. Tecvit. Molla başladı yine derse. Anne. Efendim, ne var yine? Kırdın mı seni? Neyimi kıracaksın ayol yol? Ben zaten kırıla kırıla un ufak olmuşum. Moleküllerimi ayıracak değilsin ya. Hakkını helal ediyor musun bana? Şimdi de bu çıktı. Başlama yine. Hadi helal ettim ver de... ...gönül rahatlığıyla çıkayım evden. İyi iyi tamam. Dediğin gibi olsun. Helal ettim de. Öf, uzatma ama. Ettik gitti işte canım. Ah be anne. Neden böylesin? Kendini de kahrediyorsun bizi de. Ne yapayım yani? Zil akıp oynayayım mı? Ne bileyim ben. İnsan ararsa mutlu olacak. O kadar çok şey bulabilir ki. Aa, mesela... Mesela şu sobadaki çıtırdayarak yenen kozalaklar... ...üzerindeki güğümün ahenkli cızırtısı... ...sonra... Eee... ...sonra... Kitaplarımız... ...her biri ayrı dünyalara, ayrı iklimlere götüren... ustup şaheserleri... ...her satırında ufuk açıp... ...irtifa kazandıran nurlu eserler... ...ebedi saadet kılavuzları... ...bence... ...bence meşguliyetsizlik huzursuz ediyor seni... ...gün boyu oturup kuruyorsun... Ah. Halbuki... Bu yaştan sonra okuyamam Rumeysa. İstersen okursun. Sonra nasıl söylesem? Söyle dinliyorum. Evet kendimize göre problemlerimiz var tabi. Ama hiçbiri aşınmayacak şeyler değil. Aksine lüzumlu sıkıntılar. Hani bize istikamet ve iğme kazandırmaları açısından. Tevekkül ve sabredebilirsek derece alabiliriz pekala. Bence ne bileyim insan dertlerini de sevmeli ve... Dertleri ...zevk edindim... ...bende neşe... Anne. ...ne arar... ...anne... Bak kızım... ...Rumeysa'cığım... ...anlamıyorsun beni... ...şimdi ciddi konuşalım seninle... ...baban malum... ...vurdum duymazın teki... ...evet ondan sık sık bir şeyler istediğimin... ...ve onu bunalttığımın farkındayım... ...belki de... ...belki de sen bunu benim dünyaya olan aşırı düşkünlüğüme ve bencilliğime veriyorsun. Ki bu kısmen doğrudur. Estağfurullah. Mesele benimle de bitmiyor kızım. Bak yaşın on Bugün yarın yolcusun. Çeyizinde tek çul bile yok. Olmasın çul peşinde koşan kim? Dul kadınlar gibi basma entariyle ve at arabasıyla uğurlayacak değilim ya seni. Hiç önemli değil fazlasını beklemiyorum zaten. Ah, ah ah. Dünyayı toz pembe sanıyorsun benim salak kızım. Sen bu kafayla gidersen eğer, baban gibi bir şaşkına düşersin ancak. O zaman anlarsın dünyayı da dünyayı da. Ah ah. Nerede o günler? Babam gibisine köle olur. Hadi git. Kursamı gideceksin. Nereye gideceksen git. Sinirlerimi tepeme çıkarma benim. Kalbini kırmayayım. Kaybol gözümden. Hadi. Sus, deli mi ne? Anlamıyorum şu kızı. İnsan hiç mi kendini düşünmez? Sen kalk yıllardır göz nuru döktüğü yatak ve masa örtülerini sat kermeste bağışla parasını saray Saraybosna'ya. Kendi karnının guruldadığından haberi bile yok. Ta Filistin'deki Keşmir'deki açın tabağına lokma koymak peşinde. Bu defa da bileziklerine taktı. Topu topu üç parça şey zaten. Efendim dünya Müslümanları kan ağlarken o takamazmış kulağına koluna teneke parçalarını. Kurtaramadım küpelerini. Onları vermiş bir yerlere... Eritre mi dedi... moramı mu dedi ne dedi anlamadım ki... Ama uyanık davrandım... Sakladım bileziklerini... Bana bir şey demedi ama... Didik didik aradı durdu evi... Bir pulsa anında bağışlayacak onları da... Of of of of... Yer kitap gök defter... Ne bıktılar ne usandılar okumaktan... Baba kız bir daldılar mı satırların arasına erirler zevkten... ...spatulayla kazısanız ayıramazsınız döşemeden. Bir gün atacak kafam, tıkacağım hepsini sobaya. Kim o? Rahatsız ediyorum efendim. Türkiye Gazetesi'nden geliyorum. Aboneleri hediyelerini dağıtıyoruz da. Aa, neler getirdin yine? Ee, Ciltli olanı genel kültür ansiklopediniz... ...şu ilahiler kaseti... ...şu Evliyalar ansiklopedisi... ...şu da Rehber insanlar dizisinden son kaset. Sağ olasın evladım. Zahmet oldu. Ee, şey parasını ben... Ee, ben Yusuf Bey amcadan aldım efendim. Müsaadenizle. Güle güle yavrum. Sağlıcakla. Gözü yerde mahcup ve kibar. Bayılıyorum şu çocuğun efendiliğine. Tam beş... ...yo dur bakayım. Ne beşi. ...tam altı yıldır getirir gazetemizi. Kurulmuş saat gibidir o. Kar, yağmur, tipi, fırtına... ...bir tek gün aksatmaz işini. Dakika sektirmez. Ezanlarla, horozlarla çıkar yola. Sessizce atar kapının altından. Çaydanlığı ocağa sürdüm mü... ...eşikte bulurum gazetemi. Ah, bu da ne? Bak hele şu kasede. Hiç aklıma gelir miydi? Bizim kızım ismi yazıyor üstünde. Rümeysa'nın ismi. Hazreti Rümeysa radıyallahu anha. Rümeysa. Rümeysa. Sahi bizimki nasıl da diretmişti bu isim için. Bir bildiği varmış demek ki. Dinlemeli şunu. Hele bir şöyle oturayım. Yo yo. Önce bir kahve pişireyim kendime. Şöyle okkalı güzel bir kahve. Sevgili dinleyiciler, burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Eshab-ı Kiram dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Hazreti Rumeysa Sahibi Enver Ören Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı Program yönetmeni Niyazi Hancı Senaryo Rabia Akyüz Seslendirme yönetmeni Elif Baysal Görülmemiş bir heyecan var Medine'de. Gözler veda dağında. Eller gözlere siper. Bir büyük yolcu bekleniyor. Önde ufukta beliri verecek noktayı kucaklamaya hazırlanan yiğitler. Ardında kadınlar, genç kızlar, çocuklar. Ve beklenen görünüyor. O, o görünüyor. Güneş bulutların ardına siniyor. Güneşten parlak olan doğuyor. Nur kaplıyor ortalığı. Güpe gündüz, dolunay. Miminler sevinç içinde ve şaşkın. İnanamıyorlar. Bu bir rüya olmasın sakın. Bu öyle, öyle büyük bir nimet ki. Allahu Teala'nın Habibim dediği geliyor. Alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı. ...calama ve kargaşa. Gülmeli mi şimdi... ...yoksa ağlamalı mı? İkisini de yapıyor müminler. Gülerken ağlayıp... ...ağlarken gülüyorlar. Sevinç gözyaşı denen şey bu. Medine... ...oluk oluk akıyor muhteremlerin... ...en muhteremine, alemlerin... ...efendisine, Seyyidül Mürseline. O güne kadar... ...hiç yazılmamış... Hiç söylenmemiş mısralar dolanıyor müminlerin dillerinde. Tek hecesini şaşırmadan haykırıyorlar birlikte. Ahenk üstü ahenk. Ve işte Tala'l-Bedru. Tala ...Medine'de heyecan dorukta. İnsanlar akın akın koşarlar kurtuluşa, koşarlar felaha. Rümeysa da katılır nasipliler kervanına. Ve sıradan bir Rümeysa, Hazreti Rümeysa radıyallahu anha olur. Bir sahabedir artık o. Peygamber Efendimizin ifadesiyle, karanlık gecelerde yol gösteren bir yıldız... Dan çıkan sözü kulağın duyuyor mu senin? Ne yaptığının farkında mısın? Evet. Bu oyuncak parçalarına tapınmayacağım artık. Putları kıra kıra yürüyeceğim hakikate. Bu saçmalıklara bir daha dönmemek üzere bitti. Ne güzel son. Elhamdülillah. Ey Necar oğullarının en güzeli. Ey şerefli Milhan bin Halid'in kızı nasıl reddedebilirsin atalarımızın dedelerimizin dinini Sanki bu... güneş doğdu mu yıldızın hükmü olmaz hak geldi batıl zail oldu her şey gün gibi ortadayken kendini bir hiç uğruna ateşe Bak, atmanı döverim seni buyur döv İstersen kırbaçla kırbaçla ki Mekkeli kardeşlerimin yaşadıklarını yaşayayım bu ıstırabı tatmak isterim doğrusu Kardeşlerimin hissettiklerini hissetmek benim için... İpek diler alayım sana. İnci, mercan, akik, zebercek... Üç beş tane taş parçası için cehenneme rıza. Ha? Dünya... Yaldızlanmış necaset. Şekerle kaplı zehir. Sen sonsuzluk nedir bilir misin? Deryadaki damlanın da bir sayısı vardır. Gökteki yıldızın da. Çöldeki kum taneleri sayılarak bitirilebilir. Ama sonsuzluk asla. Şu kısa hayat için ebedi olandan fedakarlık isteme benden. Dilediğini yapabilirsin bana. İşte sopa, işte hançer, işte. Ben de karşındayım. Hadi. Seni öldürmeyeceğim. Keyfin bilir. Korkan da yok zaten. <gülüyor> Ama ölmekten beter olacaksın. Terk edeceğim, sürüm sürüm sürüneceksin Enes açlıktan kıvrandıkça alev alev yanacak için Düşün sen de bir annesin, evlat acısını iyi bilirsin <gülüyor> Sefil olacaksın, muhtaç Lok'tan olacaksın Yoktan var eden rızkımızı da verir Bizi merak etmesen. kendini düşün Hakikate gel ve kurtul Son kez söylüyorum sana, vazgeç bu sevdadan Seni bağışlamaya hazırım bak sen bağışlasan ne olur, bağışlamasan ne? Rabbim bağışlasın bizi, cümlemizi. Hmm, pekala, kendin istedin. Bütün olacaklara katlanacaksın. Evde işe yarayacak ne varsa toplayan Malik yola çıktı. Niyeti Şam'a gitmekti. Yolda hasımlarıyla karşılaştı ve öldürüldü. Ne kocasının ölüm haberini aldırdı Hazreti Rümeysa ne de içine düştükleri fakru zarurete. Kısa zamanda eriştiği korkunç irtifanın şuurundaydı o. Baş döndürücü bir hızla yükseliyordu manevi zirvelere. Artık minik damlalarla işi yoktu onun. Deryadan içiyordu kana kana. Hazreti Rümeysa bir duldur artık. Sıradan bir dul. Ne tek dinarı kalmıştır ne de bir pulu zor günler başlar. Rümeysa açlığa, sefalete, yoksulluğa gülüp geçmektedir. Ne kemirenin dişini zedeleyen kuru ekmek, ne bir ipini çekince yamaları dağılacak elbise. Ne de kum yüklü, yakıcı rüzgarlara dur diyemeyen iskelete dönmüş virane. Bunların hiçbiri ama hiçbiri ilgilendirmiyordu şanı yüce kadını. Ne güzel bir gece değil mi Enes? İşte şairleri yazdırıp hatipleri söyleten çöl akşamı. Lacivert derinliklerde parlayan yıldızlar... ...Eflatun ufuklar ve ak yeleli dolunay. Sonra ılık Hicaz rüzgarı. Ben en çok kameri severim anne Ben de ben de oğlum Kim bilir Belki alemlerin efendisi de ona bakıyordur şimdi Nurlu halesine Ya Rabbi varsın ve birsin Kudretin sonsuzdur Şu kainatın içinde bir zerre bile olmayan beni Benden koru Allah'ım Gözlerinle ufuktaki mor dağları tara oğlum onun ardında ovalar var. Sonra gene dağlar. Dağlar, ovalar, dağlar, ovalar ve deryalar. Gün gelecek köyler, vahalar değil, şehirler, ülkeler Müslüman olacak. İslam sancakları dalgalanacak okyanusların ardında. Emirler, sultanlar, hakanlar omuzlayacak bu kutlu sancağı. İşte o gün... Kim neylesin ne garip Rümeysa ile küçük Enesi? Biz bugün için lazımız oğul. İslam'ın garip olduğu şu gün. An bu an oğlum, dem bu dem. Cihattan başka hiçbir şey düşünmeyesin. Bire milyon veren tohumları ekelim toprağa. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ahiret için çalışalım. Köle ve hizmetçi olalım alemlerin efendisine. Anne Resulullah efendimize sallallahu aleyhi ve sellemin yanına versene beni işe yararım belki ola ki hizmetim dokunur ona Bunu düşünmedim değil bazen hamlar kervanlar sahibi olsam diyorum götürüp tepeleme altın yığısam efendimizin ayaklarına buyurun desem kullanın dilediğinizce kullanın Allah yolunda kenara tek dinar ayırmadan Bağışlayabilsem servetimi sadece hırkamla dönsem geri halimiz ortada anne şu kulbu kırık çömlekle yırtık asırdan başka neyimiz var canımız oğul canımız doğrusu çok isterdim silahlar kuşanıp huzura varmayı bu can yolunuza feda olsun ya resulallah deyip cihat dilemeyi cihat Cihat, mücadeledir oğul. İnsanları ebedi ateşe itenlerle mücadele. Felakete sürüklenenleri felaha, kurtuluşa çağırma çabası. Ateşe koşanlara dur diyen şefkatli bir ses. Zalime tokat, mazluma nefes. Biraz evvel bir şey söylemiştim anne. Beni efendimizin yanına vereceksin değil mi? O ne hoş söz oğul, o ne hoş teklif. Bir değil bin Enes'in feda olsun ona Rabbim mücahid etsin seni Dereceni ala etsin Evet yarın ilk işim bu olmalı Şükürler olsun Allah'ım Artık Habibine verecek bir şeyim var Kıymetliye kıymetli gerek En kıymetliye çok kıymetli Geceyi ibadetle geçirdi Rümeysa radıyallahu anh'a. Seher vakti uyanıktı hala. O tevbelerin ve duaların feyzi ve bereketi bol saatlerde ellerini açtı. Enesinden başladı, tüm Eneslere dua etti. Bütün müminlere. Seher yeli serin esiyordu. Esiyordu Ebu Eyyub el-Ensari'nin kutlu hanesine doğru. Bir rüzgar titretti içini. Bir hıçkırık, gıpta etti esintiye. Kim bilir, belki de o birazdan ulaşacaktı alemlerin efendisine. Kır çiçeklerinden imbiklediği nefis üsareler sunacaktı huzura. Eğdi boynunu, başı düştü göğsüne doğru. Halleşip dertleşti seher yeriyle. Ey badı sabah, var git okutlu haneye, salat ve selamlarımı ulaştır nebiyül muhtereme. Bu içli yakarış bir İslam klasiği oldu. Şekillene şekillene kıvama erdi. Gün geldi ona, Allah'ın Habibine aşık olanların tesellisi oldu. Trablus'ta, İspanya'da, Orta Asya'da ve Anadolu'da kara sevdalılar seher yerine ısmarladılar selamlarını. Rüzgar harameyne ulaştı mı bilinmez. Ama... Salatlar ulaştığı selamlarda. İn <gülüyor> il Tayari hassaba, yu'man ila haram İn il Tayari hassaba, yu'man ila al-ard al-haram. Bil salami, bil بل يسامي بل وسلامي روضة ...elhamdülillah... ...âlemlerin efendisi... ...yaratılmışların en ...kabul buyurdu ciğerparemi... ...bir baba şefkatiyle... saçına okşayıp... ...bastılar bağırlarına... ...Enes'im Eba Eyüp Elensari'nin ...evinde artık... ...bu şanı yüce dinin karargah merkezinde... ...memleketlerin, beldelerin kalbinde... ...Allah'ın Habibi ile lokma paylaşacak... ...o nur üstüne nur yağan... Kutluhanenin havasını solayacak. Bu ne şeref ya Rabbi. Bu ne bahtiyarlık. Şükürler olsun sana. Binlerce. Yüz binlerce. Enes bir memur ile devam ediyordu mesaisine. O Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin muhabere eviydi sanki. Hatta haberleşme bakanı. Efendimizin mesajlarını iletiyordu gönderildiklerine. Son derece zekiydi. Söylenileni tek harf sektirmeden hafızasına kaydediyor... ...ancak muhatabının kulağına fısıldıyordu. Bir gün geç geldi eve. Akşam karanlık olduktan sonra. allah Teala sana iyilikler versin Enes'im. Meraklandırdın. Bu vakte kadar neredeydin? Söyleyemem anne... Bir daha Resulullah Efendimizin beni nereye yolladığını sorma. Er sır vermez. Maşallah, maşallah. Sevindirdin beni. Aslan oğlum, yiğidim. Sen en doğrusunu yapıyorsun. Resulullah'ın sırrını kimseye açma. Hatta bana bile. Mesuliyetini bil, gafil olma. Sen yaman bir mücahid olacaksın inşallah. Ey Milhan bin Halid'in kızı. O da kim? Benim yahru Meisa. Ne o? Dalgın gibisiniz. Dirseğiniz dizinizde, eliniz şakanızda. Bir dal parçasıyla çizgi çekiyorsunuz çizgi üstüne. Çomakla kum karıştırmak. E ne bileyim, sıkıntı ifadesi. Rabbime şükürler olsun, hiçbir sıkıntım yok. Yok. Eğer yapabileceğim bir şey varsa açıklayabilirsin bana. Komşuyuz nicedir, hakkımız, hukukumuz var. Siz bir şey söyleyeceksiniz bana. Buyurun. Ee, bakın, e, ben. E, e... Sözü dolaştırmanıza gerek yok. Evet, söylemeliyim. Zaten duygularımı saklamayı beceremem ki. Senden ne gizlenir ki? Sizi dinliyorum. Bak Ümüsuleyim. Ebu Talha'yı tanırsın. Biliyorsun o kabilemizin reisidir. Okçuların piri. Zengin, genç, yakışıklı ve muharip. Bir el hareketiyle yüzlerce kız koşar. Kapanırlar ayaklarına. Lakin hiçbirini görmez gözü. Bunları niye anlatıyorsunuz bana? Durun kalkmayın. Bak kızım. Bilmem farkında mısın? Güzellikten öte bir güzellik... Asaletten öte bir asalet var sende Cezbeden ve hatta diz çökmeye cebreden muazzam bir veka Müsaadenizle Lütfen Henüz anlatamadım meramımı Bakın siz eskiden değildiniz böyle Söyle Söyle seni böyle değiştiren ne Elle tutulup Gözle görünmeyen bir şeyler var sende Ben de ve benim gibilerde olmayan bir şey Dudak uçuklatan bir heybet Söyle farkımız ne İmanım. İman mı? Bu kelime sıkça duyulmaya başladı Medine'de. Öyle şaşırtıcı haller yaşıyoruz ki. içlerimiz kıpır kıpır. Bir şeyler olacak sanki. Müjde yüklü bir şeyler ama ne? Hakikat ortada. Neyi bekliyorsunuz hala? Müslüman olmak... E bakın Sa buraya İslam'ı tartışmaya gelmedim. Bir elçiyim ben. Bir elçi mi? Ne elçisi? Evet, Ebu Talha adına geldim. Ne istiyormuş benden? Derdi neymiş? Onunla evlenir misin? Bakın efendim, Ebu Talha'nın meziyetleri malum. O kaçırılacak bir insan değil. Akıllı tanınıyor, zeki, anlayışlı. Ama şaşarım ona ve onun gibilere ki putlardan medet umarlar hala. Düşünün bir kez O çürümüş tahtaları ateşe attığınızı düşünün Koruyabilirler mi kendilerini Koruyamazlar elbet Kendini korumaktan aciz olan mı koruyacak sizi Halbuki yerlerin ve göklerin yaratıcısı Alemlerin Rabbi öyle mi ya O vardır Ve birdir Zamandan ve mekandan münezzehtir Kulların halini bilicidir Dahası merhametlilerin en merhametlisidir Affedici ve bağışlayıcıdır Her nimet ondandır Yavaş ve... konuş Bunlar öyle duyulup geçilecek şeyler değil Üstüne mütalaa gerek <gülüyor> Mufassal bilgi için mescide yollayabilirsin Ebu Talha'yı resul Ekrem'i tanımasında sayısız faideler var bakın ona samimiyetle açılabilir sanırım dağıtır şüphelerini felaha kavuşturur onu da sizi de ama cevap vermedin sualime açık konuşayım önce müslüman olsun sonra gitsin efendimizden izin alsın olur buyururlarsa olur bu iş mihr dahi istemem ama küfrünüzde inat ederseniz kendiniz bilirsiniz ne onunla ne de sizinle bir daha tartışmak isterim bu mevzu. İzninizle. Aa gitti. Ne kadar kararlı. Eh ne yapayım. Gideyim anlatayım olanları Ebu Talha'ya. Kararı kendi versin. Kendine gel Ebu Talha. Her inkarcı gibi sen de biliyorsun putların acizliğini. Muhammed yalan söylemeyin, can yapmayın, kalp kırmayın, kan dökmeyin, hırsızlık yapmayın. Kız çocuklarını kuma değil bağrınıza gömün diyor. Akrabayı ziyareti, anne babaya itaati ve hürmeti emrediyor. Köleler efendileriyle oturuyorlar sofraya. Mescidde omuz omuza duruyorlar saflara. Sonra, sonra yerleri gökleri yaratan bir Rab'den bahsediyor ki düşündükçe titriyorum korkudan. Hayır, hayır, hayır. Onu inkar edecek kadar cesur değilim. Öyleyse, öyleyse... Oh. Evet, evet, hakikat apacık ortada. Muhammed yalan söyleyecek bir insan değil. İnanmıyorum ki o güzel yüzün, o tatlı sözlerin sahibi Allah'ın Resulü'dür. Ya Kur'an-ı Kerim? Belagat ve fesahat harikası. Evet, ben de edip geçinirim ama o sözler başka. Bambaşka, erişilmez, ulaşılmaz... Her ayetinde kitaplar dolusu mana gizli. Bak Ebu Teala, sen acizsin. Acizini bil, kulsun kulluğunu. Ben deme, seni senden ziyade düşünene teslim ol. Dikilip kaybetmektense eğil ve kazan. Eğil, eğil, kır nefsini. Hakkın önünde eğil. Aslında müşrikler de biliyorlar hatalarını. İslam'ı redden. Bu ne mümkün hem ne yüzle. Ama kuru bir inattır sürüyor. Kabul ettim sözünü deneklik zannediyorlar. Hakkı red ve cehaleti ısrar. Küstahlık. Haza küstahlık. Ahmaklık. Ey Buğutala yürü mescidi. Diz çök Resulullah'ın önüne. Bir an önce gir bu kutlu halkaya. Kalkmalıyım. Hatta koşmalıyım. Zaman aleyhime işliyor Yarın çok geç olabilir Ebu Talha radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Gül yüzüne aşık oldu Ben kabilemin reisi değil İslamın askeriyim dedi Vazife diledi Nurlu kumandandan Rümeysa'yı bile unuttu Cihat aşkı bir kor gibi yandı bağrında Çevresinden, arkadaşlarından, akrabalarından... ...hala puta tapan zavallılar vardı. Tek tek dolaştı onları. Kimisi hak verdi ona, kimisi alah etti, incitti. Neden sonra Rümeysa validemizle evlendiler? Bu bereketli birlikten Ebu Umeyr adında bir erkek çocukları oldu. Ama ne çocuk? Bakmaya kıyılmayacak güzellikte... ...okka burunlu, ak tenli... Zeytin gözlü Sevimli mi sevimli Akıllı mı akıllı Zeka pırıltıları ışıldıyordu gözlerinde Lisanı fasihti Bazen edipler gibi konuşuyordu Beyitlerle Onda büyüklerin hali vardı Ebu Umeyr Bizzat peygamber efendimizin Latifelerine, teveccühlerine Ve dualarına mazhar olmuş Ender nasiplilerden biriydi <Gülüyor> Vallahi Ümeyir... ...nasıl da dalgın uyuyor... ...beti benzesi olmuş evladımın... ...bir kaç gündür çok hasta... ...dur üstünü örteyim... ...Ümeyir... ...iyi hey, Ümeyir... ...Ümeyir... <gülüyor> ...Ölmüş bu... <gülüyor> Ya Rabbi, Ya Rabbi sabır ver. Seni incitecek kelimelerden ve hareketlerden koru beni, koru beni Ya Rabbi. Sakin olmalıyım. Evet, evet. Veren, veren aldı emanetini. Mülk senin Allahım. Şu sabi şefaatçiyle bize. Biliyorum Ya Rabbi. Bu bir imtihan, çetin bir imtihan. Kaderine razıyım Rabbim. Sen dahi razı ol bizden. Ah, oh, yıkama işi bitti. Şimdi kefenlemeliyim onu. Sonra buhrlayıp yatırmalıyım köşecini. Üstünü örteyim. Vakit geliyor Bugün efendim oruçlu Zavallı Ebu Talha Bizim için çalışıyor Yorgun ve bitap geliyor akşamları Sofra başında üzmemeliyim onu İftar vakti kaçmasın neşesi Her zamankinden farklı bir şeyler hazırlamalıyım Herise yapmalıyım mesela Sonra bal şerbeti ve hurma Enesi yollayayım üzüm alsın bulursa Geliyorum Selamün aleyküm hatun Ve aleyküm selam Nasıl oldu Ümeyr e, e, Artık rahatladı Tamamen dindi ıstırabı Bak yerinde yatıyor e, e, İstersen sofraya gel Yemek soğumasın Oo, Maşallah bir ziyafet sofrası bu Özenmiş bezenmişsin Allah nazardan saklasın neşelisin bugün Duanızı alayım dedim Allah razı olsun hanım. Sen beni ferahlandırdın ya... ...Rabbim de seni ferahlandırsın. Alahisin makamını. Oh, artık dayanamayacağım. Hakikati söylemeliyim efendime. Eninde sonunda öğrenecek zaten. Birazdan sabah namazı için mescide gidecek. Sonra gün boyu göremem onu. ...şimdi söylemeliyim, çıkmadan... ...tam sırası... E, e, ...şey... E, Buyur hanım... Bakın, e, bakın efendim... ...bir kimse... ...bir kimseden emanet verdiği bir şeyi... ...geri isterse... ...ödünç alanın kızmaya hakkı olur mu? Yoksa... ...Umeyr Bey... Evet... ...evet... Allah Teala geri aldı emanetini. Çocuğumuzu Ümeyr'imizi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne zaman? Dün ikindi vakti. Ebu Talha radıyallahu anh mescide gitti. Hadiseyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize anlattı. Alemlerin efendisi Açtı ellerini... ''Cenab-ı Hak bu gecenizi... ...hakkınızda mübarek eylesin.'' ...diye dua ettiler. Talha Allah an, ...savaşlarda fevkalade faydalı oluyordu. Zira o... ...ok atmada erişilmez bir zirveydi. Sırhtaki iki parmaklık açığı affetmiyor... İki kaşının arasından vuruyordu müşrikleri. Rümeysa validemiz cihatta yalnız bırakmıyordu efendisini. Huneyn Harbi'nde savaşa katıldığında Abdullah'a amileydi. Nurlu yavru zafer müjdesiyle birlikte doğdu. Peygamber efendimiz bizzat koydular adını ve dua buyurdular. Bir anne için bundan büyük şeref ne mümkün. Hazreti Rümeysa... Bu oğlundan Abdullah bin Talha'dan tam dokuz erkek torun sahibi oldu ki hepsi de hafızdılar. Rümeysa validemiz dünyayı çok iyi tanıdı. Ona asla güvenmedi. Dünyadan çıkmadan sevgisini çıkardı kalbinden. Ona sorarsanız dünya haraptı, şerbetleri serap. Nimetleri zehirliydi, sefaları kederli. Fani olanı verdi, baki olanı aldı. Bedeniyle dünyada oldu, kalbiyle ahireti buldu. Çok sıkıntı yaşadı. Lakin buna asla üzülmedi. Derdini sevdi, nefsini tanıdı. Rabbini buldu. O ömrünün her anında İslam için ne yapabilirim endişesiyle yaşadı. Daima omuzlarında hissetti bu mesuliyeti. Eline iğne batan müminin acısını hissetti yüreğinde. Ümmet-i Muhammed'i evlatlarına beslediği şefkatle seviyor, bir anne hassasiyetiyle titriyordu yüzerlerine. Resulullah Efendimize şeksiz, şüphesiz, tebilsiz, tahilsiz tabiydi. İttiba onu dinlemek uğruna çocuğunun cesedini tebessümle kucaklayacak derecede işte itaat denen şey bu. Rümeysa validemiz, kabri Kıbrıs'ta bulunan büyük mücahide Ümmi Hiram hazretlerinin kız kardeşi ve süt cihetinden Resulullah Efendimizin teyzesidir. Mütevazı kulübesi, iki cihan serverinin bizzat ziyaret edip dinlendikleri nadir evlerden biriydi. Bir mektepti bu şanlı mekan. Medineli kadınlar, Hazreti Rümeysa validemizin vesilesiyle ulaşıyorlardı Resulullah'a. Sual süzüp cevap nakleden berrak bir kaynaktı o. İlim imbikleyen bir cevher. Özellikle hadis ve usul-i hadis ilminde aranan bir otoriteydi. Güvenilir bir ravi. Cömertti, cesurdu, mütevazıydı. ...yumuşak huylu, şefkatli ve anlayışlıydı. Bir muallimdi o. Gökteki yıldızlardan biriydi. Yol gösterici. Özellikle çocuk terbiyesinde de emsaldi o. Pedagoglara numune. Peygamber efendimize ve hanımlarına çok hizmet etti. Çok dua aldı. Resul-i Ekrem bir hadisi şeriflerinde... ...Rüyamda cennete girdim. Bir de baktım, Ebu Talha'nın hanımı Rümeysa da oradaydı, buyurdular. Bu ne büyük müjde Allah'ım, ne büyük saadet. Sadece bu şeref yeter ona. Ya Rabbi, sevdiklerinin sevgisini yerleştir kalbimize. Şefaatlerine nail eyle. Sanırım şimdi tam sırası. Buyurun. Âlemlerin efendisinin mübarek ruhuna... ...aline ve eshabına... ...ehli sünnet alimlerine... ...ve hasreten Rümeysa validemize... ...el Fatiha. Anne! Anne! Geldim geldim. Patlama kız. Açtım işte. Ah. Ah. Bu koku da ne böyle? Bildim, bildim helva kavurmuşsun sen. Ah, şey baban istemişti ya. Kırk yılın başı canı çekmiş adam cazın. Oo, hangi dağda Hadi hadi uzatma. Kurt filan ölmedi. Sana bir şeyler olmuş anne? Ne olacak ayol? Bilirsin. Ara sıra tutar yiğliyim. Babam sevinecek bu işe. Rümeysa. Buyur anne. Adının nereden geldiğini biliyor musun? Biliyorum anne. Ümmü Süleym'in ismi bu. Ebu Talha'nın hanımının. Hem peygamber efendimizin süt teyzesi olur kendileri. Ha, i̇yi iyi. Allah Allah. Anneme ne olmuş böyle? Muamma gibi bugün. Rümeysa. Kız Rümeysa. Buyur anne geldim. Ee, şey bileziklerin çalışma masasının çekmecesinde. Ne? Ne? Ah. A anlayamadım. Canım, e, bosna, mosna lafları ediyordun yani. Ya e, şey diyorum, kime vereceksen ver. Hatta benimkileri de. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. radyo tiyatrosu